The falling leaves Zamanlar değişirken Hopdelinç şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere. They are changing Merhaba ben Altuğ Güzeldere Merhaba ben Güven Güzeldere Merhaba ben de Mahir Ilgaz Bir Zamanlar Değişirken programına da hepiniz hoş geldiniz 94.9 Açık Radyo'da yayınımız başladı Geçen hafta bir nehir programı yapmıştık barış teması üzerine. Bu program maalesef güncelliğini koruyor. Ama bu hafta biz e, Bob Dylan'ın artık daha geniş e, hayatını ve müziğini incelediğimiz e, ve 2079'a kadar sürmesi öngörülen programımıza başladık. E, yaptığımız altı özetten sonra önce çok kısa neden Bob Dylan hakkında böyle bir program yapmaya ihtiyaç duyduk? Neden konuşuyoruz? Belki... ...biraz ne? ondan bahsedebiliriz. Neden duyduk? <gülüyor> <gülüyor> Nedendi ya? Bob Dylan'da e, kim? <gülüyor> belki ondan önce İ, şunu... Yok. ...fakat söyleyebiliriz... ...bu sekizinci program ama... ...biz ilk kez... ...üç programcı bir aradayız canlı yayında... ...daha önce olmamıştı. İ, il, i̇lk on şeklinde. Evet en azından fiziksel i̇lk. olarak bir aradayız... ...daha önce... E, ...vücuttan ayrı ses gönlümüz olarak... ...gönlümüz beraberdi. Evet arada mesafeyle... Evet, e, neden dilin hakkında konuşuyoruz? Tabii bu aslında cevabı kendi içinde gizli bir soru ama e, çok kısaca belki şöyle cevap verebiliriz. Yani alıp da e, özellikle Amerikan çıkışlı popüler müziğin her türlü belki caz hariç her türlü janrını kendi içinde buluşturan hut yine e, Amerikan edebiyatının çok çeşitli e, alt dallarını e, şarkı sözleri içinde e, bir şekilde dokunan yegane sanatçı diyebiliriz. Hepsine aynı anda dokunması bakımından. Ee, bu kadar fazla farklı şey deneyen bir kısmında başarısız olmasına rağmen diğer e, kısımlarında epey yüksek başarıya ulaşan Ender sayıda e, müzisyen sanatçı var. E, dolayısıyla bu 75. yılına, e, dünya üzerindeki 75. yılına gireceği bu yayın dönemi içinde de bunları biz de üstünde konuşmaya değer bulduk. Evet. Bir de herhalde yani 20. yüzyılın Amerikan müziği içinde en verimli, e, belki en yetenekli, hem de en acayip müzisyeni denebilir mi? Bana öyle geliyor. Kim yarışır Bob Dylan'la bu kategorilerin üçünü bir arada düşünürsek? Ya Bunların hepsi tabii ki sübjektif e, kategoriler e, ama e, tabii evet o birkaç kişiden bir tanesi. Bir, bir, bir bakıma da Bob Dylan sanki Amerika'nın da ta kendisi gibi aynen öyle bir, bir, bir, bir daldan öbürüne atlamaktan hiç çekinmiyor hep hep bir nevi kendi güncelinin peşinde çok fazla başkalarının hissiyatına şeysi yok merakı eyvallahı yok gerçeklik duygusu bir, bir tuhaf mı diyelim hep geçmişine ilişkin bir takım hikayeler anlatıyor. Bunların kimi zaman bazıları doğru olmuyor. İlginç bir şey. Kendi kendinin kurmacası gibi bir insan. Kendi kendini sürekli kurguluyor, var ediyor ve şey unfold ediyor. Sürekli böyle bir Açılıyor, açıldıkça içinden ne çıktığına bakıyoruz. Garip bir ikilemi de var. Bir yandan e, ilginç palavralara icat edip bunları yaymakta herhangi bir beis görmezken... ...öte yandan özellikle kendisini dinleyenlerin bu hikayelere takılması... ...ve bunların izini sürmesine inanılmaz sinirleniyor. Böyle e, kendi içinde bir paradoks aslında. <gülüyor> evet, yani, yani özellikle sinirleniyor gibi yapmıyorsa. Öyle gözükmüyor ama e, sinirleniyor gibi yapsa aslında sinirlenmeden o da kendi... ...genel personasının çok dışında bir şey olmazdı. Aynen doğrusu. öyle, evet. Böyle evet, matruşka e, gibi bir e, müzisyen, sanatçı diyebiliriz. Ve isterseniz başlayalım e, klasik bazı bilgilerle. Bir Mayıs, sıcak bir Mayıs akşamı, 24 Mayıs... E, ...saat 9'u 5 gece akşam... E, ...Abraham ve Beatrice Zimmerman çiftine doğuyor. 52 santim ve 4 kilo ağırlığında dünyaya gelmiş. Fena değil herhalde o dönemin standartları için... Maşallah. Maşallah. İkizler Burcu. Ee, Robert Ellen Zimmerman evet. adıyla. Veya İbranice adıyla Şaptay Zisel Ben Avraham. Evet. Evet. Üstelik bir de alatürka bir bağlantı var. Bunu belki herkes bilmiyor olabilir. Yani hani böyle bir Hun... E, havası, yüz e, hatlarında e, filan belki seziliyordur. O e, anne tarafından mı, baba tarafından mıydı? Baba, baba, annesi, baba annesi Babasının annesi tarafından e, Kırgız insanlar ve Kağızmanlılar. Kağızman'da, e, Kağızman'a ısmarladım, Nargele, Nargele diye güzel bir türkü vardır. E, Kars'ın bir yöresi böylece Bob Dylan Türk'müş aslında arkadaşlar Duy <gülüyor> Duy duymamış kimse kalmasın. Valla kalmamıştır çünkü 11 yıl önce Chronicles kitabında ilk Bob Dylan kendisi bu detayı vermişti ee, kendi otobiyografisinin ilk volümünde ee, bütün gazeteler bu detayı sadece yazmıştı <gülüyor> çarşaf çarşaf çıkmıştı ee, tabi bu o anlama gelmiyor ama e, bu yorumla hepimiz duyduk evet bu bana aslında şunu da düşündürttü daha doğrusu şöyle diyeyim Bob Dylan çok doğuştan gelen yetenek patlaması içinde bir insan yani demin bir takım karakteristik özelliklerinden bahsettik ama belki bir, bir numaraya bunu koymamız lazım ee, hem müzikal açıdan hem edebiyat açısından e, anormal doğuştan gelen yeteneği olan bir insan evet kendisinin bu işte yeniden doğuş Hristiyanlık dönemini okurken şöyle düşünmüştüm ya bu adam o yeteneğin her tarafından fışkırdığı 20 yaşların başında yeniden doğuş Hristiyan olsaydı aslında böyle çok acayip şeyler yazardı, gospellar filan yazardı herhalde bugün hala söylenen bizde onunla güzel e, protest, protest folk ...şarkılarından mahrum kalmış kaldık, olur. Evet. Ama aynı düşünceyi... ...bir adım daha ileri gidince... ...belki de babaannesi hiç... ...kağızmandan çıkmayaydı. İşte böyle bir uzun hava... ...bozlak filan yazan bir kişi de... ...olurdu. Vay be ne yazmış... ...diye. Her bu, yerde e, müzisyen olacaktı diyorsunuz bu, yani. siz. Bu, bu, bu da bir ihtimal evet, değil. Burada bir predestination şeyine... E, ...tartışmasına giriyor gibiyiz. Evet. Girmeyelim. Tamam, girmeyelim. <gülüyor> Aslında... 8 dakikada konuşuyoruz. Konuşuyoruz. B belki bir... Son bir şey söyleyeyim B bu arada şey yani bu detayı ben söylemek istediğim için. E, soy ismi Zimmerman'da e, şeyden Prusya'dan e, geliyormuş ve e, Aşkenaz Yahudileri arasında kullanılan bir isimmiş. E, orta, yüksek Almanca'da e, Marangoz anlamına geliyormuş. Böyle de ilginç bir detay var. Şimdi bunu da Hristiyanlığına falan bağlamak... <gülüyor> Tabii ki mümkün ama hadi onu da yapmayalım. Belki şarkı hakkında... İlk sonra konuşalım, hatta değil mi? şey evet. yapalım. Şarkıdan sonra da biraz o şarkıyla ilgili konuşuruz. Evet çalacağımız parça Bob Dylan'ın ilk dönem albümlerinden birinden gelecek. North Country Blues. Come and gather friends and I'll tell you a tale. When the red iron our pits run a plenty Put the cardboard full of windows And old men on the benches Tell you now that the whole town is empty In the north end of town My own children have grown But I was raised on the other In the wee hours of youth my mother took sick And I was brought up by my brother The iron ore poured as the years passed the door The drag lines and shovels he was humming Till one day my brother failed to come home The same as my father before him With long winter's wait from the window I watched My friends, they couldn't have been kinder And my skid was cut as I quit in the spring To marry John Thomas A. Miner How oh, the years passed again, and the giving was good With a lunch bucket filled every season But with three babies born, the work was cut down To a half a day shift with no reason Then the shaft was seen shut and my work was cut And the fire in the air it felt frozen Till a man come to speak and he said in one week That number eleven was closing They complain, in the East they're paying too high. They say that your ore ain't worth diggin'. That it's much cheaper down in the South American towns. Where the miners work almost for nothin'. So the mining gates locked and the red iron rotted And the room smelled heavy from drinking And the sad silence song made the hour twice as long As I waited for the sun to go sinking I lived by the window as he talked to himself The silence of tongues it was building Till hey, one morning's week the bed it was bare And I was left alone with three children The summer is gone, the ground's turning cold These stars, one by one, they're folded My children will go as soon as they grow But there ain't nothing here now to hold them Evet, Bob Dylan'dan dinledik. Ee, North Country Blues. Ee, aslında bunu, şu anda 8. programımızdayız. Geçtiğimiz 7 programın ikisi e, format dışıydı. Çünkü bir tanesi ilk programdı. Bir Kasım hatırlarsanız belki. İkincisi e, Nehir programdı. Mahir'in de Paris'te olduğu dönemdi. Dolayısıyla... Geçen haftaki yani. Geçen ikinci hafta, programımız değil. ikincisi. Evet. Evet. E, aradaki beş programda e, Bob Dylan'ın pers personalarından bahsettik. E, nasıl bir nevi kimlik değiştirir gibi bir, bir personadan diğerine geçişinden bahsettik ve bir nevi hayatının böyle kısa bir özetini yaptık. Şimdi geriye dönerek baştan sardık filmi ama bunu yaparken de ilk albüm baştan sona çalmıyoruz da biraz daha Bob Dylan nelerden beslendi. Yani Bob Dylan olmadan önce 1962'de New York'a gelip ilk planı yapmadan veya ilk sahneye çıkmadan önce kendi şeyine, ee, nasıl derler ee, müktesebatına neler kimlerden neler katıyordu ee, özellikle de e, folk müziği nasıl keşfediyordu Bir, biraz ondan bahsedelim istedik o yüzden e, şimdi her ne kadar zaman dizinsel e, çalmaya başlıyoruz desek de e, yine belki şu birkaç hafta e, ilk albümü baştan sona çalıyor olmayacağız ...başka sanatçıları da çalıyor olacağız. O yüzden de... E, bu, ...bu bölümümüzün... ...ilk parçası... E, ...Bob Dylan'ın üçüncü albümü... ...The Times They Are Changing'den geldi. Onun beşinci parçası... ...North Country Blues'du. Bunu da çaldık... ...çünkü bu şarkının içinde... ...Bob Dylan'ın çocukluğuna e, dair... E, bir, ...bir sürü ip ucu var. E, ben de Altun söylediğine... ...şu küçük eklemeyi yapayım. Yani... Ee, beş persona e, temelinde e, işte Bob Dylan'ın müzik kariyerini 2015'e kadar getirdikten ve özetledikten sonra... ...şimdi başa dönmüş özetleyiz ve bu program aslında birinci albümünü anlatacağımız programın da öncesi. E, genel arka planı vermeye çalışıyor ve bundan sonra da hep kronolojik olarak gideceğiz... E, Ta ki 2015'e 2015'te geçecektir çünkü başka albümler çıkartacağı kesin gibi gözüküyor. Evet. Ee, 2079'u da <gülüyor> bulur muyuz Hedef 2079. Ama, e, hedef öyle, evet. Ve çok çatallı bir program tabii olacak bu. Hani farklı yollara sapabiliriz, arayollara sapabiliriz. ...bizim amacımız biraz da Dylan üzerinden... ...genel olarak bir Amerikana programı olmasında... ...bir sakınca görmüyoruz en azından... ...hani öyle bir niyetimiz var değilim de... ...olursa da ne hoş olur. Evet. Bob Dylan'ı ee, besleyen müzisyenler... ...Bob Dylan'dan ilham almış onun... şarkılarını yorumlamış müzisyenler... ...bunların hepsi yer alacak. Evet, e, şimdi North Country Blues'ü de... ...Alt abi dediği gibi... E, ...biraz çocukluğuna dair ipuçları vermesi bakımından... ...yaşadığı yere e, çocukluğunda... ...Hibbing Minnesota'ya dair ipuçları vermesi bakımından... ...çaldık aslında... Ee, Hibbing, Minnesota e, veya işte o bölgesi Kuzey ülkesi olarak adlandırılıyor veya Demir e, bölgesi (Iron Range) olarak adlandırılıyor. İşte e, en fazla övündüğü şeylerden biri dünyanın en büyük e, açık e, demir madenine sahip olması. Ama Bob Dylan'ın çocukluğunda demir artık tükenmeye yüz tutmuş ve tükenmiş. Biraz da boş madenleri e, işsiz kalan madencileri anlatan "Pride of the North Country Blues". O dönemin Amerikası ilginç. İkinci Dünya Savaşı'ndan muzaffer çıkmış. Savaş ekonomisinden sivil ekonomiye dönüşte inanılmaz bir zenginlik yaşıyor tabii. Üretimdeki fazlalık müthiş. Müthiş bir tüketim gücü artışı var yine savaştan sonra. Ama öte yandan... Öte, öte yandan soğuk savaşın paranoyaları içinde... He he hezeyanlar içinde geziyor bir yandan ee, şeyci e, pürist ahlak henüz e, insanları ezercesine üstünde e, 60'ların kırılmaları henüz yaşanmamış ee, talihin hoş bir cilvesi o, o kırılmaları aslında kısa bir dönem içinde olsa birkaç yıllığına en önde bayrak sallayıcısı Bob Dylan'ın kendisi olacak. Evet. Ama 50'li yıllarda henüz derslerde e, komünist Ruslar nükleer bomba atarsa işte şeyin sıraların altına, altına nasıl katacaksınız yani. bunların pratiklerini yapıyorlar. Evet, gerçi yani. 60'ların kırılmasının e, Hibbing Minnesota'ya kadar e, gelmiş olduğunu pek sanmam. Orası böyle zaten Allah'ın unuttuğu e, yerlerden bir tanesi. E, e, Başka bir coğrafya ama hani Fargo filmini filan mesela seyredenler genel bir e, fikir e, edineceklerdir. Evet. İşte ayı, senenin altı ila sekiz ayını kar altında geçiren böyle evlere üç gün e, kalsanız koşarak kaçmak ve bir daha hiç dönmek istemeyeceğiniz türlü bir yer. Bunu da şundan söylüyorum Bob Dylan orada doğduktan sonra hayatının kalanını da orada geçeseydi bugünkü gibi bir insan adam tabii ki olamazdı. Ee, oraya da geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi isterseniz e, dönemin hem Bob Dylan'ın çok sevdiği bir sanatçı, hem de e, dönemin e, haleti Ruhiyesi'ni e, gayet iyi yansıtan bir parça olması bakımından bir şey girelim mi araya? Yoksa biraz daha devam edelim mi? Yok girelim, girelim. girelim. Peki tamam. Girelim. Saatlerimiz 21:20. Henüz tek bir parça çalmayı başarmış durumdayız. Hank Williams, uh, Sir listen. No, no, Joe. Now look here Joe, quit acting smart. Stop being that old brazen sort. Don't you go sell this country short? No, no, Joe. Just because you think youve found a system that we know ain't sound, don't you go throwing your weight around? No, no, Joe. Cause the Kaiser tried it And Hitler tried it Mussolini tried it too Now they're all sitting around the fire And did you know something? They saving a place for you Now, Joe, you ought to get it clear You can't push folks around with fear Cause we don't scare easy over here No, no, Joe The things you do, you getting folks mad at you. Don't bite off more than you can chew. No, no, Joe. 'Cause you want a scrap that you can't win. You don't know what you're getting in. Don't go around leading with your chin. No, no, Joe. Now you got tanks, some fair sized tanks, but you're acting like a clown. Because, man, we got Yanks, the mess of Yanks, and you might get caught with your tanks down. Don't go throwing out your chest. You'll pop the buttons off your vest. You're playing with a hornet's nest. No, no, Joe. You know you think you're somebody we should dread just because you're seeing red. You better get that foolishness out of your head. No, no, Joe. And you might be itching for a fight. Hank Williams Senior dinledik. No no Joe. Ee, evet biraz Soğuk Savaş Dönemi 50'ler e, ABD'sinin hayat ruhunu yansıtıyor demiştik. Joseph Stalin parçadaki e, Joe olarak Joe. hitap edilen e, kişi bize kafa tutma. Biz buralarda böyle kolay korkmayız. Ee, öyle çeneni çıkartarak göğsünü geze geze, gere eee. gere dolaşma. E, in, i̇nsin oil, insin. Çok fena. E, tabiri caizse marızlarız şeklinde. <gülüyor> e, belki e, biraz geniş bir çeviriyle <gülüyor> çevirebileceğimiz sözleri e, var. Evet, böyle bir ortam içinden aslında yetişiyor Dylan'ın kendisi de. E, ve daha sonra birçok yerde anlattığı abuk sabuk palavraları bir kenara bırakırsak son derece normal bir çocukluğu var değil mi? Tabii Kızılderililer tarafından büyütülmüş. <gülüyor> <gülüyor> Oradan kaçıp bir sırt çocukluğu geçmiş falan. Değil. Gibi. Değil. <gülüyor> değil. Ama Dur, bunların hepsini anlatmış zamanında. Bu, bunların hepsini çeşitli yerlerde anlatmış. Hatta kendisiyle ilk ciddi görüşmesini yapan adama o, o dakika yazarak anlatmış bunu ve... O gün bugün hiçbir daha geri dönmemiş. Ya internet olmamasından inanılmaz faydalanmış ve Sakin. çok eğlenmiş gibi geliyor bana. Yani <gülüyor> hani inanılmaz eğlenmiş kendisi. Daha sonra geleceğiz o yıllara. 64'te bir Playboy dergisine verdiği bir röportaj var. 66 mıydı hatırlamıyorum şu anda ama. Acayip komik. Onu da yeri geldiğinde çevirip burada okuruz. Ee, nasıl roll'a geçmeye e, karar verdiğiyle ilgili. Neyse oralara geliriz. Çocukluğuna dönelim. Son derece normal bir çocukluk geçiriyor. Hatta Belki biraz e, üst orta sınıf sayılabilecek bir ailesi var. E, i̇yi bir eğitim alıyor. Gayet e, Yahudi e, gelineklerine uygun bir eğitim alınıyor. Bir sene boyunca ailesi hatta ta Brooklyn'den New York'tan bir e, haham getiriyor. E, Dilna e, gelinek görenek öğretmesi için kasabada <gülüyor> onu konuşlandırıyor. Öyle bir... ...şey var. Dört yılını... ...bir yaz kampında... ...spesifik olarak... ...siyonist bir yaz kampında... ...geçiriyor. Wisconsin'de. Wisconsin'de. Ve böyle... ...aslında nereden bakılsa son derece... ...normal bir çocukluk ve ilk gençliği var. Hatta Harley Davidson motosiklet alıyor ona... ...babası. Pembe bir... ...üstü açılabilen Ford arabası varmış. Yani o dönem bir genç için... ...her ne kadar ABD'de olsa... Epey ciddi imkanlar bunlar. Mutlaka. Evet 1950'ler haliyeti ruh ruhiyesi dedik. Ee, tabii ki programımız hiçbir şekilde bir sinema programı, film programı değil ama yine de ben müsaadenizle iki filme atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü 50'ler haliyeti ruh ruhiyesini e, bence çok çok iyi anlatan iki filmdir bu bir tanesi Terence Malick'in The Tree of Life hayat ağacı isimli filmi 2011 tarihli böyle seyrederken 1950'ler Amerikasından nefes alamaz hale gelmiştim ve böyle şey üstüme geliyor gibi olmuştu ikincisi de bir işte neredeyse yarı belgesel sayılabilecek bir film. Therese Vigo'nun e, Crump isimli e, belgesel filmi veya biyografi, dokumenter filmi o, 1994 tarihlidir. E, Ronald Kramp 1960'ların çok önemli bir e, çizeridir Amerika'da. E, i̇şte böyle bir sürü şey e, kült olmuş Fritz the Cat gibi karakterleri vardır. Albüm kapakları yapmıştır. O da, o da son derece... Gerçi hiçbir zaman Bob Dylan kendini karşı kültür olarak tanımlamaz ama... E, Ronald Cram çok karşı kültür bir insandır. Ve e, bu belgeselde 1950'li yıllarda e, gayet e, ahlakçı bir ana babanın baskısı altında... ...böyle yerinde duramayan kardeşlerin nasıl büyüdüğünü anlatan... O, o, da, o da çok... İnsan, Elleri anlamak istiyorsak o filmlere referans verebiliriz yani. İnsanın nefesini keser sıkıntıdan ve boğuntudan ya bayağı bir boğuntu hisseder insan. <gülüyor> Robert Crump hala aslında hayatta ve çizmeye devam ediyor birbirinden ilginç şeyler. En son kitaplarından bir tanesi The Book of Genesis. İşte şey, eski, eski ahiti anlatan yaratılış kitabı. Kendi ama... Düşüncesiyle e, resmetmiş filan e, ilginç bir şey. Neyse fakat tabii lafı uzatıyoruz. Bir Elvis Presley şarkısı e, çalacağız ve niye çaldığımızı da söyleyeceğiz ama arada bir intihal vakası var. E, i̇ntihal e, ba davranışının başlangıcı var. Ba başlangıcı belki. var yani <gülüyor> palavra atma davranışının yanı sıra sağdan soldan bir şeyler e, çalma çırpma bunları kullanma davranışını da e, gösteriyor. E, biraz ondan mı bahsedelim yoksa Elvis Presley'den sonra mı? Ya çalma çırpma derken aslında ilham alma e, evet. e, ve söylemeyi unutma. <gülüyor> yani <gülüyor> da, daha geriye gittiğimiz zaman e, folk şarkıcıları blues şarkıcıları aslında bunu son derece sık bir şekilde yapıyorlar. Belki Bob Dylan'ın farkı bunu artık yapılmadığı zamanlarda da başka insanlarca kendisinin yapmaya devam ediyor olması bir de e, bu, bunu esinlendiğini veya başkasından aldığını söylememesi benim diye ortaya çıkmış. Bu dönemki intihal vakaları e, şunu unutmayalım e, ortaokul çağında bir çocuk tarafından <gülüyor> doğru, yapılıyor. Doğru, e, doğru. Yani Bob Dylan olmasaydı bu çocuk ileride e, o dönemki lakabıyla Zimbo'dan e, kimse bahsediyor olmayacaktı. Evet yani kimse evet. bahsediyor evet. olmayacaktı. Hepimizin geçmişini desteler kim bilir ne intihal vakaları çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Hemden diyelim ve geçelim böyle kapatıp üstünü bunu. Tamam, hemen parçaya Parçamızı girelim sonra biraz daha devam edeceğiz. Parçamız Elvis Presley'den değil mi? Evet. ...söylüyor musun Altun? Mystery Train. <gülüyor> Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming 'round 'round again. Train, train, coming 'round 'round again.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 Well, let's bringing my baby Cause she's mine, oh, oh, mine She's mine, oh, oh, mine Train, Come and run around the bank Well, it took my baby But it never will again Never will again Elvis Presley'den dinledik. Mystery Train. E, Gizem Treni falan herhalde çevireceğiz. E, bir blues klasiği aslında. Evet. E, Elvis Presley, Dylan'ı çok etkilemiş e, bir müzisyen. E, i̇lk kez dinlediğim zaman işte ilk kez özgürlüğüne kavuşmuş bir insan gibi hissettim kendimi falan diyor e, Dylan. E, bu etkilerden de e, biraz daha bahsedeceğiz herhalde ama belki... Ee, yeniden e, başa sardığımız zaman şimdi saatler 9'u 32 geçiyor zamanlarda değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programındasınız Mahir Elgaz Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere ilk kez aslında birlikte üçümüz canlı yayındayız evet Elvis Presley'den dinlediğimiz Mister Train'i aslında ileride bir zamanda Bob Dylan kendisi de söyleyecek. Nashville Skyline kayıtları sırasında kaydediyor fakat albüme giremiyor parça. Yorumu değil mi Bob Dylan'ın yorumu? Evet. Bunu ileride bir noktada size çalıyor olacağız. Evet, şimdi Elvis Presley'den çaldığımız parçayı çalmamızın bir sebebi de şuydu. Eee, rock and roll geliyor Hibbinge. O dönemde Hibbinge bile o Allah'ın unuttuğu Hibbinge bile Rock and Roll uğruyor. O döneme kadar Dylan ve ortaokul lise arkadaşları işte uzun dalga radyoyu geceleri böyle kaydedip, British Blues parçaları, programları dinliyorlar. Onlar üzerinden country ve British Blues dinliyorlar genelde. Ama Rock and Roll geldikten sonra hiçbir şey belki de eskisi gibi olmuyor Olacak. gibi klişi bir, bir tabir kullanabiliriz. Dylan bu dönemde şeye de başlıyor. Yani müzikal ...kütüphanesini... E, ...oluşturmak için seyahat etmeye başlıyor. Arabası olması... ...özellikle... E, ...56 tarihli... ...ABD'nin bu e, otoban kanunu üzerine... ...bir e, şeyi var. E, teorisi var. Meşhur Dylan e, biyografisi yazarı Ian Bell'in. Bu kanun diyor... E, ...otobanları, ABD'yi otobanlarla öğren... E, ...bu kanun... E, ...Dylan'ın da aslında gelişimine çok büyük katkısı oldu. Çünkü hani atlayıp e, Highway 61'e e, işte başka bir sürü e, kasabaya gitmesine de ...önek oldu gibi bir yorumu var. E, bu şekilde bir gelişim var. Peki e, rock and roll geliyor dedik. Rock and roll ne kadar kısa bir dönem olduğunda belki hatırlamakta fayda var. E, ...ilk geliş bakımından değil mi? Evet. Yani Bob Dylan bir teenager... olarak rock and roll'un doğuşuna yükselişine şahitlik ediyor. Fakat 20 yaşında hatta 19 yaşında New York'a geldiği zaman aslında rock and roll arkada kalmış, yeniden bir folk müzik yükselişi var. O da aslında bir nevi bavulunda folk müziklerle geliyor rock and roll'dan çok. Bu anlamda da aslında Dylan'ın neyin yükselmekte olduğunu ...hemen sezen çok iyi bir kulağı olduğunda... ...belki hakkını verme, vermemiz lazım. Ama o üç yıllık rock'n'roll'a... ...tutulduğu üç yıllık dönemde de... ...çok ciddi bir Little Richard Hayran'ı. Evet, şimdi aslında... ...birazdan çalacağımız şeyin ne olduğunu... ...anons etmek yerine önce çalıp... E, ...belki bir küçük sürpriz olarak... ...dinleyicilerimize sunmamız... ...daha doğru olur. E, Mahir'in keşfedip çıkarttığı... E, ...sandık diplerinden... ...falan evet. bir şey... Little Richard e, işte biliyorsunuz bu ünlü e, dünyanın herhalde en ünlü rock and roll şarkılarından biri Tutti Frutti hmm. 1955'ten şimdi 80'li yaşlarda hala hayatta çok nevi şahsına münhasır rock and roll'dan başka ritmen blues gospel soul müzik falan da e, yapmış olan e, pek ünlü bir e, Amerikalı müzisyen ve yılının da kahramanlarından bir tanesi. Ne kadar kahraman olduğunu şimdi hep birlikte dinleyelim. Evet e, dinlediğimiz pek yani albüme zaten ...girmemesi son derece <gülüyor> hayırlı olan... ...bir kayıttı. 1958 senesinde... ...Zimbo veya artık o dönemde artık... ...Dylan soyadını kullanmaya başlıyor. D-I-L-L-O-N soyadını... ...kullanmaya başlıyor. Bob Dylan'ın... ...yatak odasında... ...bir lise arkadaşı... ...John Baklanla ...beraber kaydettiği bir... ...kaset aslında veya kasette değil de... ...bu şerit... ...kayıtlardan... Ee, ...orada da işte Little Richard'ın Jenny Jenny parçasına e, çalmaya çalışıyor diyebiliriz belki en iyi ihtimalle. Ee, i̇şte daha sonra da baktın ya çok yavaş gittin daha hızlısı ol, hızlı olması lazım falan diyor. Onun üstünde bir ufak tartışma yaşıyorlar kendi aralarında ama bu kayıtta ilginç. internette bunu epey aradıktan sonra e, bulduğumuzu söyleyebilirim. Ee, böyle böyle bir kayıtta var. Evet peki aslında dinleyelim mi Ladovichir'den Jenny Jenny nasıl bir şeymiş Bob Dylan'a ilham veren bu şarkı Ya bence bir an önce girsek iyi olur çünkü hani e, Radyosunu kapamayan dinleyicimiz kaldıysa Bu kayıttan sonra <gülüyor> tamam. onları da kaybetmeyelim Ladovichir Jenny Jenny Jenny Jenny Jenny So happily, gin, and, gin. Oh, gin, and, gin. Spin and Spin and spin spin in top. Spin and spin, oh, spin and spin. Spin and spin and spin in top. Spin and spin, oh, spin and spin. A oh, crazy little part real yeah. and raw. Gin and gin, oh, gin and gin. Jenny, Jenny, dear, won't you come along with me? Oh, Jenny, Jenny, gin. Jenny, Jenny, gin. dear, won't you come along with me? intelligent you know that i love when we can live so happily spin spin spin spin like spin it all spin spin it spin spin spin spin it spin like a spin all spin real and you know that you my girl Jen -jen. ooh Jen -a -jen -a -jen. you know that you my my girl Jen -jen. you know ...by a diamond girl Little Richard'tan dinledik parçanın ...aslını Jenny Jenny ...1957 yılın, yılından geldi ee, Bob Dylan'da e, ...veya ...Robert Allen Zimmerman'da ...o sırada değiştirmiş miydi adını ...bunu 58'de ...söylemeye çalışıyordu henüz ...17 yaşındayken O dönemki e, ...tabii... E... Kaydı da biraz dinledik. Dilan'ın kendi kaydını da dinledik. E, vasat bir piyano. E, aslında. icracısı diyebiliriz kendisi için. Bir grubu var. E, daha doğrusu birkaç grupta yer alıyor ama... ...bunlardan en fazla öne çıkanı... ...The Golden Chords isimli... E, ...oluyor. Bu grupla beraber... E, ...hatta e, bir spor salonu kiralayıp veya benzer bir şey hangar gibi bir şey kiralayıp e, polis falan da bunun için özel e, parasını verip daha doğrusu polis kuvvetlerinin mesaisi için o dönemdeki bir konser yapıyorlar. Para da kazanıyorlar. E, ama daha sonra o grup bir an, çabuk bir şekilde dağılıyor. E, i̇şte şeyden de bahsetmiştik değil mi bu? E, Zimbo lakabından Dillon'a geçmesinden de bahsetmiştik. Bununla ilgili de çeşitli hikaye muhtelif aslında. Evet, bir de ben aslında şunu söylemek istedim. Yani bu çaldığımız kaydın amatörlüğü işte hamlığı vesaire e, Bob Dylan'ın e, New York'ta kendi alb stüdyo albümünü yayınlamasından yalnızca dört yıl önce ve e, protest müziğin ikonu haline gelmesinden pek çok insanın kahramanın haline gelmesinden yalnız altı yıl önce buradan e, müthiş e, hızlı bir şekilde müthiş ivmeli bir şekilde böyle bir yükselişe geçiyor o da aslında Bob Dylan'ı Bob Dylan yapan özelliklerden bir tanesi. Evet. evet. Hedefe çok kitleniyor değil mi? Öyle ve ulaşıyor da üstelik evet. kitlenliği hedefe. Peki şimdi o zaman bir şaşırtmaca verelim dinleyicilerimize. Bob Dylan derken Dylan Thomas'tan etkilenerek soyadını Bob Dylan'a çeviriyor. Bu, bu son derece genel kabul gören bir aslında bilgi. Galatı meşhur. Ama. Evet. Ama. Burada bir ama var sanıyorum ki. Evet o da şöyle ee, aslında çeşitli bununla ilgili hikaye var etrafta muhtelif ama e, kendi söylediği işte e, benim anne tarafımın e, soy ismi. E, annemin kızlık soyu Dylan diyor. Böyle bir şey yok. Stone'muş burada. <gülüyor> <gülüyor> bir numaralı palavra. E, Duluth'da bir eski e, aile varmış. Dillion e, soyadında işte ABD'ye ilk giden e, bu, bu göçmenler e, arasında yer alan bir aileymiş. Ondan etkilenmiş olabilir deniliyor vesaire. E, Chronicles'da kendisi e, bir şeyler söylüyor bununla ilgili. İşte bir e, saksafon sanatçısı vardı. E, Allen'dı soyadı. Ben ondan etkilendim diyor değil mi? Evet. Ama ondan sonra bir daha düşününce Bob Allen adı e, böyle kullanılmış arabalar satan bir kişiyi çağrıştırıyordu. O yüzden ben böyle yapmayayım. E, diyerek Bob Allen olmaktan da vazgeçmiş. Dylan adını almış. Almış fakat e, Dylan Thomas'dan mülhem olduğunu da pek kendisi kabul etmiyor, söylemiyor. Hatta ilginçte bir şey söylüyor. Diyor ki tahminen ...ben D D Dylan Thomas için... E, ...onun bana yaptığından... ...çok daha fazla şey yaptım. Evet, bu arada... E, ...çok kısa bir şey daha ekleyelim bu isim olayına... E, ...Bob Dylan'ın o evlilerinin ortasında... ...en sevdiği... ...bu arada ilk tabii e, Hib'in kasabasında... ...televizyona sahip ilk ailelerden bir tanesi de... E, ...Zimmermanlar... ...bu televizyonda en sevdiği... E, ...dizilerden bir tanesi de Gunsmoke... ...isimli bir e, western diziymiş... ...oradaki başrolü oynayan... E, ...aktörün adı Matt Dylan'mış... Veya başroldeki karakterin adımı hatırlamıyorum şu anda. Ee, öyle bir şey de var. Bunu evet, da söyleyelim. Yani böyle bu, hafiyelik yaptığımız zaman bu, böyle şeyler çıkıyor. Madem ki bu tarihi gerçeği açıklamış durumdayız dinleyicilerimize oldu olacak Gunsmoke Team'i dinleyelim. Smoke isimli televizyon programının e, müziğini dinledik. E, bizim çocukluğumuzda Bonanza diye bir şey vardı. Tahmin edelim ki böyle o tarz biraz e, bir, bir tür western. E, Bob Dylan üstündeki etkilerinden bahsediyoruz. Zamanın müziğinin ve müzisyenlerinin e, rock and roll etkisi fakat hızlı bir şekilde sona e, erecek ve, ve folk yeniden e, tezahür edecek. Yani rock and roll evet bugün baktığımız zaman e, müzik üzerinde popüler müzik yüze, etkisi üzerindeki etkisi o kadar büyük ki hani e, sanki çok uzun bir dönemmiş gibi geliyor ama ilk dönemi ilk etki yarattığı dönem çok kısa 3 sene gibi bir süre işte 55'te 54'te e, hızla beliriyor. İşte bu daha sonra Elvis'lerin ve işte San e, plak şirketi etrafındaki kayıtlar vesaire derken e, Elvis 57'de asker alınıyor bir kere. Asker aldıktan sonra onun etkisi <gülüyor> bitiyor. Zaten o ana kadar da epey kötü filmlerde falan oynayarak devam etmiş kariyerine. E, Jerry Lewis bir e, yaşça küçük e, bir akrabasıyla beraber olduğundan dolayı kariyeri epey sekteye uğruyor. Ha, 13 yaşında bir te teyze kızı. Teyze kızı. E, Chuck Berry bayağı e, ırkçı overtürlerde içeren bir dava. O da yine yaşça küçük bir e, kadınla beraber, bir kızla beraber olduğu için e, yine bu e, ciddi darbe yiyor, Buddy Holly bir uçak kazasında ölüyor. Genç yaşta. Genç yaşta ee, ve dolayısıyla 58'e gelindiğinde aslında rock and roll dönemi baya Rock and roll is here to stay, it will never die derken <gülüyor> rock and roll burada ve hiç ölmez bu derken hızlı bir şekilde aslında. Evet yani geriye kalan baya pop'un artık tortusu halinde. Ee, ya Ve gerçekliğini yitiriyor. O, o isyankar müzik e, olayını yitiriyor. Ama başka bir şey çıkıyor yerine. Değil mi bir şey? Evet ama şunu da söyleyelim. Dylan bu sebepten mi e, emin değilim. Rock'n'roll benim müziğim için hiçbir zaman e, pek bir öneme haiz olmadı. Diye bir e, yere düşmüş Rock'n'roll'a bir tekme de o vuruyor. 30-40 sene sonra tabii. Derşip'i gele verdiği, 1997'de verdiği bir söyleşi de e, peki yerine folk gelecek ve aslında Bob Dylan'ı Bob Dylan olarak ilk kez New York'ta bir isme kavuşturan e, belki e, sürecinde ilk adımlarını burada takip etmemiz mümkün. Evet 1950'lerin sonu 60'ların başına geldiği zaman bir folk uyanışı denebilecek bir dedi, yeniden hareket oluyor. Burada da yine öne çıkan bir takım müzisyenler var. Bu, bu dönemi biraz anlatabilmek için o dönemin o zamanı önde gelen bir grubundan çalmak istiyoruz şimdi bir parça. The Kingston Trio'dan dinleyeceğiz. Bir üçlü Tom Dooley.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 Tom, Julie, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom, Julie. Poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Oh, well now. Down down your pit, your head really hang down, down your, your head and cry. Hang down your head and Tomorrow, reckon where I'll be Down in some lonesome valley Hanging from a white oak tree Hang down your hip tongue duly Hang down your head banda die dinledik. Eller'in meşhur grubu Eller'in atmışların Tom Doolie bir folk standardıydı bu. 3 milyon falan satmıştım mi bu şey. 3 milyonun üstünde satmış. İlk albümlerinin içinde yer alıyor. 58'de çıkan ama 3 milyonu aşkın satan 45'lik. Evet. Ne ya demiştik? Kalbisiyle. Rock and Roll ilk 3 yıllık o ...çok hızlı, yıldırım döneminden sonra düşe geçti... ...demiştik ama folk çıkıyor onun yerine... ...biraz da belki kendine önce gelen şeyleri... ...harmanlayarak, tam devraldığı şeyleri de... ...harmanlayarak ve ilk yüzde... ...21 hafta kalmış bu parça. Evet. çok, çok... Ciddi bir rekor. Ee, tabii... ...Tom Dooley veya... ...Kingston Trio, hani... ...hardcore folkçuların... ...sevdiği veya çok kendilerini özdeşleştirdiği bir şey değil. Tam canlı değil ama 1950'lerin sound var içinde ve e, bir nevi işte o folk'un yükselmekte olduğunu biraz bu sulandırılmış bir şekilde de olsa bu versiyonda bir yükseleşi gösteriyor. Evet. Bu arada biz de programın sonuna yaklaşmaktayken Robert Zimmerman e, namı diğer Bob Dylan kazık kadar adam olmuş vaziyette <gülüyor> ve annesi Evladım şiir yazıp duyuyorsun. Ee, halbuki git bir baltaya sap ol, ee, bir diploma kazan, ee, üniversiteye git filan diye kendisine... Evden kışkışlıyor. Kendisine evden kışkışlıyor ve bunun üstüne 1959 yılının sonbaharında Bob Dylan Minnesota Üniversitesi'nin... Pek çok kampüsü var orada işte galiba en büyüğü ya da en büyüklerinden bir tanesi. Burada çok ufak bir parantez days. açayım. Ee, tabii bu kışkışlanma hikayesi de ilginç. Bir palavrası da Dylan'ın daha önce <gülüyor> e, 17 kez evden kaçtığı sadece bir kez geri getirilemediği, yakalanıp geri getirilemediği gibi e, böyle... isyankar bir ruh olduğunu evet, adam evet. söylüyor fakat meğerse... Bayağı artık hadi git artık şeklinde yollanmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evden. Kazık kadar adam oldun senin, senin dediğin gibi abi. Evet ama tabii bu folk'un yükselişinden biraz bahsetmiştik. Folk'un pop ıı, için... ...daha doğrusu bir pop müzik türü haline gelmeye başlığından bahsetmiştik. Özellikle Kingston Trio gibi uver türlerle. Ee, Dillon'un da de bir denemesi oluyor. Değil mi? 59 senesinde bir kaydı olmuş. Son derece amatör. No Direction Home ıı, belgeselinde yer aldı daha sonra bu Hı. ama... Evet yani 1962'deki e, New York'a gidişinden önce... Minnesota'dayken henüz yapmış olduğu bir kayıt. Ee, şarkının adı When I Got Troubles ee, Bob Dylan'ın aslında e, ne kadar e, algısı açık hızlı arayışlı olan bir kişi olduğunu gösteriyor. Yani çok çok açık ki o, o zaman bir yön arıyor kendisine. <gülüyor> Ama müzisyen olarak hala çok çok zayıf olduğunu da gösteriyor aynı <gülüyor> zamanda. E hemen dinleyelim. Bob Dylan'ın When I Got Troubles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 Leave my trouble, leave my trouble behind, behind Go oh, on, swing it up, swing it down Grab your favor down, wham, wham, wham Swing your trouble, swing your trouble Evet bayağı bir kulağımız tırmalandı. <gülüyor> Neyse Bob dinliyorsan hani <gülüyor> lafımız... Yani biz tabii ki gelişimini inceliyoruz, onu da söyleyelim. Evet, şey Bob Dylan'dan dedik, When I Got Troubles isimli bir folk klasiğini, blues klasiğini yorumlamıştı. Ee, 59 senesinde böyle bir amatör kayıt bu da. Evet ve yani bunu bir daha tekrarlamak zorunda hissediyorum kendim. Bundan iki sene sonra bir e, stüdyo albümüyle... E, Yürüyüp gidecek. Yürüyüp gitmenin ilk adımını atacak bir müzisyenden bahsediyoruz bu kayıtta. Hem de Kolombiya Records'tan çıkacak evet. bir albüm. Bu da aslında düşünülmeyecek bir şey. Hem de kendisini keşfedecek kişi daha var oraya gelmemize. John Hammond. John Hammond, Billy Holiday'i, Count Basie'yi, Benny Goodman'ı bulmuş keşfetmiş insandır. Ama daha var. Orada bu arada program içinde tabii Böyle çeşitli atıflarda bulunduk ee, Ümit Şahin'den e, bir şey geldi İşte Hank Williams'a e, Çok bulaştınız e, çıkışta bekliyorum e, Mealinde <gülüyor> bir mesaj var e, Kingston Trio'ya Üvertür e, dediğimizi e, Ömer Mağda duyduysa <gülüyor> yine ıslak odunla bekliyordur kapıda e, Bu şekilde e, Ama fena olmadı iyi gitmedik Folk yıllarına geldik şimdi dilin önümüzdeki hafta Geçebiliriz sanıyorum artık oraya Emin değilim ama deneriz Deniriz. mutlaka 2079'a kadar zamanımız var evet. bol bol. Evet, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programının sekizinci bölümünü dinlediniz. E, Twitter sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Zamanlar değişirken veya Dylan alt tire açık radyo etiketleriyle e, eski programların kayıtlarını ve Mahir'in... El göz nuruyla hazırladığı şahane metinleri ise Tumblr sayfamızdan zamanlardeğişirken.tumblr.com'dan e, takip etmeniz e, mümkün. Selahattin Çolak bize yardımcı oldu her zamanki gibi teknik masada. E, program destekçimiz Emine Öze teşekkür ediyoruz. E, Mahir Ilgaz Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere ilk kez İstanbul'dan birlikte e, canlı e, yayında huzurlarınızdaydık haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Zamanlar değişirken. Bob Dylan şarkılarıyla yarımız. There be some way Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere.